Hayırlı günler, hayırlı sabahlar çok kıymetli Gül Efendi dinleyicileri. Bir Sabahın Bereketi programında yine sizlerle beraberiz. Bugünkü Sabahın Bereketi programında yine her zaman olduğu gibi bir öykümüz var. Öykümüzün adı Hırsız. Yaşlı adam Ağır ağır hareketlerle seccadesini toplarken insanı namazda bile rahat bırakmıyorlar diye söylendi Bu kadar parayı nasıl saklarım ben Üstelik birkaç kere de misafir gelmişken Misafir derken son bir senedir evine dadanan hırsızı kastediyordu Benim gibi kocamış dediği ahşap evin arka kapısı Bir yüklenişte Açılacak kadar yıpranmış ve hırsız da her seferinde oradan girmişti. Eve giren kimse yaşlı adamın camiye gitmesini kolluyor olmalıydı. Yoksa o evdeyken ahşap evin her biri ayrı tondan gıcırdayan tahtları içeride başka birinin olduğunu bas bas bağıracaktı. Adam eşinin ölümünden sonra bir tür inzivaya çekilmiş çocukları olmadığı için de hayatta yapayalnız kalmıştı. Ancak bu son yıllarda sık sık evinden çıkıyor ve civardaki fakir ailelerin çocuklarıyla ilgileniyordu. Komşuları yaşlı adamın evlat hasretini böyle giderdiğini ve 3-5 kuruşluk emekli maaşını onlar için harcadığını çok iyi biliyorlardı. İşte bu yüzden de kendi aralarında para toplayıp çocukların ihtiyaçlarını karşılamak üzere yaşlı adama vermişlerdi. Adam bu parayı almasına almıştı ama ya hırsız? Onu nasıl olmuş da düşünmemişti. Parayı kazayla çaldırırsa komşularına ne diyecekti? Bu sorular yaşlı adamın aklına namaz kılarken gelmiş bu yüzden de canı iyice sıkılmıştı. Seccadeyi yerine koyarken yarın parayı benden almalarını söylerim dedi. Bana azar azar verirler ben de öyle harcarım. Pencereleri ve köhnemiş arka kapıyı kontrol ettikten sonra bir mendile sarılı olan paraları nereye saklayabileceğini düşündü. Herhalde en iyi yer buzdolabının altı olmalıydı. Böylelikle hırsız girse bile büyük bir ihtimalle dolabı kaldıramayacak, paraları da bulamayacaktı. Mendilin düğümünü kontrol ettikten sonra okuyup üfleyerek buzdolabının altına soktu. Hırsız için Zaten diyordu, önceden bir şey bulamadığına göre neden tekrar gelsin ki? Yeter ki paraların bana verildiğini duymamış olsun. Yaşlı adam yatağında sağa sola dönerken dalıp gitti. Biraz sonra ne dışarıdan gelen araba seslerini duyuyordu, ne de içeriye süzülen birinin ağırlığıyla gıcırdayan tahtaların sesini. Ezan sesine uyanıp abdest almak için koridora çıktığında, Beyninden vurulmuşa döndü Aman Allah'ım diyordu Bu dağınıklık yoksa yoksa Deli gibi mutfağa koştu Orası da darmadağın edilmiş Ve buzdolabı Akşamki yerinden birkaç karış Yana çekilmişti Önce eliyle yoklayıp Paraları aradı Sonra ağrıyan beliyle eğilip baktı Buzdolabını yana çekti Mendil ortalarda yoktu Çalınmış çalınmış Diye bağırdı ya Rabbi ben ne yaparım şimdi? O garip yavrular ne yapar? Nefes nefese bir kenara çöktü. Hırsızın burayı nasıl keşfettiğini bir türlü anlamıyordu. Yerdeki kıyma parçalarını görüp buzdolabını açtı. Hırsız akşam aldığı yarım kilolu kıymanın içinde bile para aramıştı. Evi toparlamaya çalışırken paranın çalındığını hiç kimseye söylememeye karar verdi. Evdeki tek tük eşyayı satacak... Ve ne yapıp yapıp çalınan parayı denkleştirecekti. İlk önce buzdolabını elden çıkarır. Ve bu paranın bir kısmını karşılardı. Hatta aklından evi satmak bile geçiyordu. Ama bir enkaz yığını haline gelen ve odalarında en az bir iki tane fare deliği olan evi kim satın alırdı ki? Buzdolabı satılınca arkasındaki delikler de ortaya çıkacaktı. O halde hazır çekilmişken Onları kapatmak fena olmayacaktı. Holden sağlam bir tahta ve keser alarak tamire koyuldu ve deliklerin bulunduğu tahtayı yerinden sökünce donup kalmıştı. Para dolu mendil fareler tarafından bir deliğe sokularak hırsızdan korunmuştu. Dinciler. Hani daha önceki sohbetlerimizde ifade etmiştik ya Hak tecelli eyleyince her işe asan eder Hal esbabını bir lahzada ihsan eder diye Cenab-ı Hak bir şeyi korumayı murat buyurunca Fareyi de vesile yapar Fili de vesile yapar Çünkü kainatta Kainatta zerreden şemse dediğimiz atomdan güneşe her şey onun emrinde onun emriyle hareket etmekte onun emrine musakhar bu noktadan Cenab-ı Hak bir şeyi korumayı murad edince mesela hicret yolunda o nebiler nebisi Habibim dediye Hazreti Muhammed Mustafa'sını sallallahu aleyhi ve sellem bir güvercin ve bir örümcek ile korumamış mıydı? İşte hani Üstad Hazretleri'nin o ifadesinden mülhem olarak şöyle diyebilir miyiz? Sen öyle bir sultana kul ol ki şu dünya ve içindekiler sana musakhar olsun, hizmet etsin. Sen öyle bir sultana kul ol ki, sen öyle bir sultanın rızasını kazan ki, o sultan şu aynatta her şeyi senin emrine, senin davana yayılması adına yardımcı olmasına ve senin muhafaza edilmene vesile olsun, vesile etsin. Ama bu, İlla da bir olacak diye şart yok Fakat o razı olsa bütün dünya küsse ehemmiyet yok Çünkü o razı olduktan sonra Hikmeti de iktiza ederse halklara da kabul ettirir diyor ya Üstad Hazretleri İhlas Risalesinde İşte bunun için bizler öyle bir Rabbe inanmışız Öyle bir sultana kul olma çaba gayreti azmi içerisindeyiz öyle bir sultanın önünde secde ediyoruz ki her şey onun emrinde. Bu noktadan mümin için ne gam ne tasa. Bu noktadan müminde ne ümitsizlik olur ne yeis olur. Hani Mehmet Akif diyor ya yeis öyle bir bataklık ki düşersen boğulursun. Azmine sarıl, sımsıkı bak ne olursun diyor ya. Onun için mümin Şartları ne olursa olsun, Zaman ne olursa olsun, Hiçbir zaman ümitsizliğe düşmemeli, Düşmemeli de, düşmez de, Çünkü onun Her şeyi gören, Her şeyini bilen, Her şeye hükmeden bir Allah'ı var, Celle Celaluhu, Öyle ya, Birileri sırtını falan beye, Falan kese, Falan caya, Falan kişiye, Falan başkana Falan aya, paşaya Dayar Onlar bir fani olduğundan dolayı Onların makamı Mansıbı yetkisi Hayatı bitiverince Onun gücü kuvveti de Bitiverir Ama kıymetli dinleyiciler Mümin O hakiki imana ermiş Tahkiki imana Vasıl olmuş mümin Hep Allah'ın havlu ve kuvvetiyle Allah'a dayanarak yaşadığından dolayı Allah hay ve bakidir. Allah ölmez. Allah zeval. Allah fani değil zeval bulmaz. Bunun için Allah'a dayananın gücü kuvveti bitmez kıymetli dinleyiciler. Çünkü Allah bakidir. O ezel ve ebed hiçbir zaman onun hükmü bitmez. Onun hükmü ortadan kalkmaz. El hükmü lillah. La havle ve la kuvvete illa billah. Evet. Efendimizin hayatından kısa kısa misaller arz edecek. Sonrasında da onun hadisi şeriflerinden kısa olanlarından kırk tanesini sizlerle beraber... Belki yazan kardeşlerimiz de olabilir. Ağır ağır yavaş yavaş zikretmeye çalışacak. Ve bu münasebetle de şu güzel günün güzel başlangıcında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anacak, onu hatırlayacak. Hani hatırlarsınız belki Zikruhu kel misk kullama zakarta yatatavva Denilmişti ya, onun adının anıldığı yerde ortalık misk gibi kokar diyor. Evet. Hasan bin Sabit Hazretleri radıyallahu anh diyordu ya ben sözlerimle Hazreti Muhammed Mustafa'yı övmedim, methetmedim sallallahu aleyhi ve sellem. Benim sözlerime onun ismi girince, onun ismi benim sözlerimin arasında yer alınca benim sözlerim, şiirlerim değer kazandı diyor. Onun için Sözlerinizin, günlerinizin, hayatınızın, zamanınızın değer kazanmasını istiyor musunuz? Elbette ki istersiniz. O zaman hayatınızı Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem'in adıyla sünnetiyle süsleyiniz, tezyin ediniz. Evet. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın tabi sadece böyle sözle onu seviyoruz deme bir şey ifade eder mi, etmez mi bilmiyorum ama sevgi, kuru sevgiden ibaret olursa bir şey ifade etmez. Onun için bizim onu sevmemizin alameti ona benzememiz olacak. Hani Ali İmran Suresi 31. ayette Yüce Rabbimiz buyuruyor ya Bismillahirrahmanirrahim eğer tam hatırlayabilirsem ayeti ifade etmeye çalışacağım. İn kuntum tuhibunallaha fattabi'un yuhibbukumullah ve yaghfir lekum zunubakum vallahu gafurur rahim. Sadakallahu'l azim. De ki ey resulüm de ki diyor efendimize. Cenab-ı Hak emir buyuruyor bakın. Ey resulüm de ki ey insanlar Allah'ı seviyorsanız bana ittiba ediniz. Bana uyunuz. Bana ittiba ediniz ki Allah sizin günahlarınızı bağışlasın. Allah gafurdur, rahimdir buyuruyor. İşte bir yönüyle bizim Allah'ı sevdiğimiz ve Allah'ı sevdiğimizi iddia etmemiz Efendimiz aleyhissalatü vesselama ittiba etmemizi gerektiriyor kıymetli dinleyiciler. Allah'ı seviyorsak ona uyacağız. Allah'ı seviyorsak onun hareketleriyle hareketlerimiz uyum sağlayacak hareketlerimiz ona benzemesi lazım onu sevmemiz lazım ona ittiba etmemiz lazım hani Rabiatul Adeviye Hazretleri o büyük kadın diyor ya anlamıyorum anlaşılacak gibi bir şey değil diyor hem sevdiğinizi iddia ediyorsunuz hem de ona uymuyor emirlerini yerine getirmiyor sünneti seniyesini Efendimiz için diyoruz biz o da Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorsunuz. Anlaşılacak gibi bir şey değil diyor. İşte bizler de Allah'ı seven, Allah'a inanan, Allah'a iman etmiş ve sonrasında da bunun gereği olarak Hazreti Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve selleme ittiba etme durumunda olan müminler olarak, Ümmet-i Muhammed olarak bakın Efendimiz'in aleyhissalatu vesselamın hayatından, alışkanlıklarından, hal ve hareketlerinden, kısa kısa sizlere birkaç demet sunmak istiyorum. İşte sohbetin ilk bölümünde, Efendimizin hal ve hareketlerinden, ikinci bölümünde de hadislerinden sizlere, bir demet arz etmek istiyorum inşallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, kıymetli dinleyiciler, her işe besmele ile başlarmış. O, her işe besmele ile başlardı. Besmele ile başlamayan işin hayrı ve bereketi kesiktir buyurmuştu. Evet. Dikkat ederseniz. Nurlarda Risale-i Nurlarda. Birinci söz sözler kitabının birinci sözünde. Üstad Hazretleri Bismillah her hayrın başıdır diyor. Şimdi bakın bu söz inanın. Böyle cillerle tefsir edilebilecek mahiyette bir söz. Bismillah her hayrın başıdır. O zaman bunu sondan başa doğru okursak, her hayırlı işin başı Bismillah'la başlar. Bismillah'la başlamayan işte hayır yoktur. Hayır olmayanın, hayır olmayan işin başında da Bismillah yoktur. Bunun için Efendimiz aleyhissalatü vesselam, her işe besmele ile başlardı. Besmele ile başlamayan işin hayrı ve bereketi kesiktir buyurmuştu. Evet. Bir diğer husus herkese selam verirdi. Şimdi tabi batıdan bize ithal edilmiş gelmiş bir alışkanlık var. Bunu derken insanların alaya alma, hor hakir görme, insanları aşağılama babında ifade etmiyorum. İnsanımız bilmediğinden o yapılan işi bir medenilik, bir güzellik zannettiğinden dolayı yapıyor ama sabahleyin çıkıyorsunuz evden işte bir tanışınız, komşunuz veya bir arkadaşınız günaydın diyor. Bakın şimdi. Günaydın'ın ...size hiçbir şey kazandırmaz. Veya merhaba diyor. Veya iyi akşamlar. Veya hayırlı sabahlar. Gibi. Veya işte bir dönemde tünaydın vardı. Öğleden sonra da tünaydın çıkmıştı. Efendimizin hayatında... ...ne günaydın var, ne de tünaydın var. Ne iyi akşamlar var, ne de hayırlı sabahlar var. Efendimizin hayatında selam var. Çünkü selam bir duadır kıymetli dinleyiciler selamun aleyküm veya selamun aleykum ve rahmetullah ona alan da ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuh bir fazlasıyla karşılık verme çünkü selam bir dua onun için büyüğümüz bir sohbetinde günaydınlık adamlara selam, selamlık adamlara da günaydın demeyiniz diyor yani adam sana merhaba diyor sen aleyküm selam diyorsun değil ki adam sana merhaba diyor. Sana günaydın sen ona günaydın diyeceksin o zaman. Ama Efendimiz bakın herkese selam verirdi. Allah katında insanların en değerlisi karşılaştıklarında önce selam vermek için harekete geçendir buyururdu. Şimdi burada bir şey daha arz edeyim. Sanki toplumda selam sadece erkeklere mahsus da erkekler birbirlerine selamın aleyküm der gibi bir alışkanlık var maalesef. Burada kadın erkek ayırt edilmiyor kıymetli dinleyiciler. Bayanlar birbirleriyle telefon konuşmalarında, bir araya gelmelerinde, bir araya gelip sonrasında ayrılacakları noktalarda, karşılaştıklarında onlar da birbirlerine selamun aleyküm, ayrılırken de selamun aleyküm diye ifade edip Efendimizin hayatına kendi hayatlarını benzetebilirler. İşte bunun için Allah katında diyor Efendimiz insanların en değerlisi karşılaştıklarınca önce selam vermek için harekete geçendir buyururdu. Bu noktanın da herkese selam verirdi. Tabi burada biraz şöyle bir şey de ifade etmeden geçemeyeceğim. Siz çok zengin olabilirsiniz. Karşınızdaki insan da fakir olur. Bağışlayın. Siz sabah apartmanınızdan iniyorsunuz. Apartmandaki kapıcı kardeşimiz o arada elinde ekmek. Sen fabrikatör olabilirsin, tüccar olabilirsin. İthalatçı, ihracatçı olabilirsin. Trilyoner, katrilyoner, holding sahibi olabilirsin arkadaş. Ama amir de olabilirsin. En yetkili insan da olabilirsin. Neyse artık. Fakat sen orada Efendimizin bu müjdesine masar olmak için karşıdaki sabahleyin belediye görevlisi temizlikçi olabilir. Yol süpüren olabilir. Apartmanın merdivenlerini temizleyen bir temizlikçi bacımız, teyzemiz, ablamız olabilir. Neyse. Sen orada bu müjdeye masar olmak için önceden sen vereceksin selamı. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Allah kolay iyisin diye bir de ona dua edip inşallah geçivereceksin. Bu noktadan karşılıklı selam vermede öncelikli davranma hususunda sizin malınız, mülkünüz, makamınız, şöhretiniz, şanınız, yetkiniz bu efendimizin müjdesine nail olmaya engel olmasın. Herhalde anlaşıldı mesela. Bir diğer mevzu boş sözlerden kaçınırdı efendimiz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam boş sözlerden kaçınırdı. Malayanı şeyleri terk etmesi bir kişinin Müslümanlığının güzel olmasındandır buyurmuştu. Şimdi bir hal ve hareket bize evveliyetle ahiret hayatımızda fayda getirecek mi? Faydalı mı? Dünya hayatımızda faydalı mı? Değilse bu bizim için malayani bir şeydir kıymetli dinleyiciler. Boş sözlerden. Mesela gerek erkek gerek bayan. Bazen bir araya geliniyor. Ya hele şurada iki laf edelim. Ya arkadaş bu nefesler sayılı. Bu ömür sınırlı. Saniyeler bir saniye daha artmamak üzere takdir edilmiş, takdir edilmiş. Sen bu ömrü, bu nefesi, bu sözü, israfı, kelam, nev'inden bitirmemelisin. Bunun için de ya hayır söyle ya sus deniliyor ya. Tabi ne kadar bu konuda nefsimize söz geçirebiliriz. Çünkü artık böyle bir alışkanlık olmuş. Hele hele bir de telefon görüşmeleri var ki aman Allah'ım böyle. Aman Allah'ım. Şimdi bir de cep telefonu çıktı. Vay vay vay vay vay. Enteresan bir şey. Telefon aleti irtibat sağlamak, bir mesaj iletmek veya bir haberi almak için telefon muhabbet aracı değil. Fakat bakarsın beş dakika, on dakika. Enteresandır yani. O masraflı söz etme insana zevk veriyor ki herhalde böyle. İnsanlar paralı konuşmadan zevk alıyorlar. Beş, on, on beş, yirmi dakika. Konuş babam konuş. Altında üstünde de bir şey yok. Bu noktadan Efendimiz malayani sözlerden kaçınır, boş sözlerden kaçınırdı. Malayani şeyleri diyor Efendimiz terk etmesi ''Bir kişinin Müslümanlığının güzel olmasındandır.'' buyurmuştu. Bir diğer husus kıymetli dinleyiciler, evine selam vererek girerdi. Bakın neler çıkıyor. Akşam evinize gidiyorsunuz. Evinizde eşiniz var, çocuklarınız var neyse. Veya beyiniz sizden önce gelmiş, siz başka bir yerdeydiniz. Siz ondan sonra geldiniz. ''Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh'' dediniz. Yani Allah'ın selamı, emniyeti, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diye dua ederek girdiniz eve. Hatta yine büyüğümüzden işitmiştim ben. Evde kimse yokken eve girdiğiniz zaman yine selam veriniz. Evdeki melekler selamınızı alır diye ifade buyurmuşlardı. Demek ki kıymetli dinleyiciler evimize girerken selam vererek gireceğiz. Bu Efendimizin yapmış olduğu bir husus. Efendimiz aleyhissalatü vesselam evine selam vererek girerdi buyurulur çocuklarla şakalaşırdı evet çocuklarla şakalaşırdı ama şakalaşırken de yine yalan yanlış şeylerle değil hesbaye şeylerle değil çocuklarla o kendi üslubunca şakalaşırdı yani bakarsınız böyle Efendimiz aleyhissalatü vesselam bazen yerde yatmış Hazreti Hasan veya Hazreti Hüseyin efendilerimiz onun sırtına binmişti. Hatta bir defasında zannediyorum Hazreti Ali efendimizin veya başka bir sahabi. Hazreti Hasan veya Hazreti Hüseyin efendilerimizin o mübarek efendimizin sırtında olduğunu görünce. O bindiğiniz binek ne güzel binek deyince binen de ne güzel binen demişti efendimiz. Evet çocuklarla şakalaşırdı efendiler efendisi. Bir diğer husus kıymetli dinleyiciler. Bir evin kapısını en fazla üç kez çalardı. Bu Efendimiz'in sünneti. Bu maalesef günümüzde de acı bir alışkanlık. Adam geliyor zile bastıkça basıyor, bastıkça basıyor, bastıkça basıyor. Be adam ya. Efendimiz bir farz namazı kılınacak zaman içerisinde bakın dört rekatlık bir farz namazının kılınmasını sağlayacak bir zaman içerisinde zili üç defa çalar, kapıyı üç defa çalar, açılmazsa geri döner giderdi. Ben bunu şunu ekleyebilir miyim? Cep telefonuyla birini arıyorsunuz. Üç defa çaldı cep telefonu. Ondan sonra, devamlı çaldırmanın bir manası yok. Olabilir. Adam namazda olabilir. Hele hele bir de bunu da maalesef ifade ederken sıkılarak söylüyorum. Adam namaza geliyor. Cep telefonunu kapatmıyor. Cep telefonunu titreşime de almıyor. Hele hele böyle bir de güzel müzik, türkü, şarkı müziği ise Allah bütün cemaate veya bir futbol takımının taraftarıysa, bütün cemaata bilmem ne marşını dinlettire dinlettire bir farz namaz kıldırttırıyor. Şimdi bu noktadan, Halep veya Şam'daydı zannediyorum bir gezide, bir camiye girerken, caminin kapısında şöyle bir şey yazılıydı. Bir cep telefonu resmi, üzerine de çapraz işareti koymuşlar. Altına da Arapça, halktan yani insanlardan irtibatı kes, hakla irtibata geç. Bu noktadan bunu da antiparentez arz etmiş oldum. Camilere, mescitlere veya namaza durduğumuzda velev ki yalnız başımıza, yalnız başımıza duralım. O namazdaki konsantreyi, motiveyi namazın huşusunu ve hudusunu tamamen berbat ediyor maalesef. Bir cep telefonu arama. verelim yani ne olacak? Anamızdan cep telefonuyla doğmadık ya. <gülüyor> i̇şte bunun için Cep telefonunun da ararken olabilir arayabilirsiniz eşiniz olabilir abiniz babanız kardeşiniz evladınız arayabilirsiniz en azından bir farz namazının kılınıp bitmesini bekleyin ondan sonra bir daha arayın arzda bildin mi işte bir evin kapısını en fazla üç kez çalar da diyor efendimiz bir diğer husus isteyeni reddetmezdi bana infak etmem ve yoksulluktan korkmamam emredildi buyurmuştu. Şimdi tabi bu husus biraz çok izah edilmesi gereken bir husus. Keşke böyle gerçek muhtaçları görsek de gerçek muhtaçları bilsek de onlara elimizden geldiği kadar yardım edebilsek ama maalesef bu yardım hususunu gerçek İhtiyaç sahibi olmayan insanlar istismar ettiklerinden dolayı insanımız bugün maalesef yardım edecek insanlara da yardım edememe noktasına gelmişlerdir. Ama Efendimiz gerçek ihtiyaç sahiplerine isteyeni reddetmezdi, bana infak etmem ve yoksulluktan korkmamam emredildi buyurmuştu. Bir diğer husus karnı acıkmadan yemezdi. Karnınız iyice acıkmadan yemeğe oturmayın, tam doymadan da kalkın buyurmuştu. Sık sık yemezdi efendimiz. Tabi hasta olan arkadaşlarımızı kardeşlerimizi biz istisna tutuyoruz. Bazı hastalıklar icabı az az ve sık sık yemek yeme ihtiyacı olanların bu işin dışında tutuyoruz ama fakat genel manada efendimiz karnı acıkmadan yemezdi ve Karnınız iyice acıkmadan yemeğe oturmayın. Tam doymadan da kalkın buyurmuştu. Şimdi kıymetli dinleyiciler bakın. Şu Gaziantep'te damak tadının, damak zevkinin çok ciddi ön planda olduğu, tutulduğu, tadıldığı bir beldede yaşıyoruz. Ve insanlar ciddi şekilde bu yemek noktasında bir alışkanlığa sahip olmuşlar. Bunu derken de tabii ne kimseyi aşağılama ne de kimseyle alay etme durumunda değilim ama o çok yemenin neticesinde insanlar kilo almakta, göbekler oluşmakta ve bunu ifade ederken de ya biraz şu yemene içmene dikkat etsen biraz da böyle çok avan bir ifadeyle bağışlayın. Bana da yakışmıyor ama Antep şivesinin kullanılmasında da böyle ciddi rahatsız oluyorum. Bunu derken memleketimden utandığım manasında gelmesin ama fakat bizler şu alfabeyi kitabi olarak kullanmamız lazım kıymetli dinleyiciler. Ben bir kardeşiniz olarak İzmir'de liseden sonra okula gittiğimde bakın 7-8 kişilik bir grupla talebeyle kalıyorduk yatakhanede orada tabi biz Antep'te yetişmiş Antepçe aynı böyle geleyim gideyim manasında konuşurken iki tane tabi şimdi ben onlara teşekkür ediyorum bak çok ciddi alaya alarak benim Antepçe konuşmamı alaya aldılar benimle biraz alay ettiler ama her şeyde bir hayır var ben de kendi kendime söz verdim dedim ki ben bu geleyim gideyim meselesini terk edeceğim ve iki ay dişimi sıktım kendimi tuttum ve sonrasında da kitabı ı dille konuşmaya başladım. Şimdi kıymetli dinleyiciler, Antepli olabilirsiniz. Antepli olmaktan da biz hiçbir zaman utanç duymuyoruz, gururluyuz. Şahin Beylerin, Şehit Kamillerin torunlarıyız. Fransızların çizmesinden de ülkemizi kurtarmışız. Ama bu ifadeler hele hele bir de siz, belli bir camiada, belli bir cemaatta, belli bir grupta, belli bir tarikatta veya en azından mümin ve Müslüman olduğunuz bu davayı kendinize şiar edindiğiniz bir insansanız bu ifadeler o topluluk içerisinde çok abes kaçıyor bakın Arap Yarımadası'nda Kur'an inmiş Kur'an'ın üslubu Arap dilinde en güzel üslup. Ve Efendimiz Kur'an'ın üslubuyla ifade etmiş. Onun için bu bize bir rehber olmalı. Biz şu geleyim gideyim falan ya bunlar bana çok abes geliyor bak. Hele hele böyle bu dilde de yapılan reklamlar var. İnanın şu radyoda program yapan insanlar olarak o dille ifade edilen reklamlar olduğunu mu kapatıyorum ben. Arabada giderken de kapatıyorum. Yani biz biraz yarın Tüm dünyaya yayılacağız, tüm dünyaya gideceğiz. Bilemezsiniz ki Cenab-ı alır bizi yarın Amerika'sına, Kanada'sına, Çin'ine gönderir. Ben orada da o üslubumu korumam lazım. Veya İstanbul'unda, da İzmir'inde veya başka bir yerde çok entel bir topluluğa, çok modern bir topluluğa İslam'ı anlatmak icap edecek. Biz onun için dilimizi çok iyi muhafaza etmemiz lazım kıymetli dinleyiciler. Kitabı konuşmamız lazım. Bunun için de geleyim gideyim falan filan bunları terk etmek lazım. Kendi dilimize sahip olmamız lazım. Onun için de adam tekrar mevzumuza dönelim. Ey an diyor aynen böyle. Balkonsuz ev göbeksiz de herif olmaz. Bu ne iş ya arkadaş ya. Efendimiz de göbek yokmuş ki. Hendek gazvesinden önce Ammar Bin Yasir Hazretleri geliyor. Açlıktan içerisine girmiş, içine girmiş karnını gösteriyor ve üzerine taş bağladığını, bir taş bağladığını gösterince Efendimiz elbisesini açtığı zaman Efendimiz'in karnında iki tane taş var. O daha fazla aç. Efendimiz'de göbek yoktu bakın kıymetli dinleyiciler. Onun için kendi nefsimizin arzu ve isteklerini böyle bu gibi sulandırarak kendi kendimize mazeret yapmayalım. Hele hele böyle insanlar yiyorlar yiyorlar ondan sonra bir de ya maden suyu onu hazmettirecek ya beyefendi veya hanımefendi. Bundan dolayı da bakın belki bizi dinleyen doktor abilerimiz de varsa tasdik edecekler birçok hastalıkların başı sebebi çok yemekten meydana geliyor. Az yiyen efendimize göre yiyen içen bir insanın hasta olması ihtimali diğer insanlara göre çok çok az kıymetli dinleyiciler. Birçok hastalıkların başı sebebi çok yemek ve çok çeşitli yemek. Ya ben düşünüyorum bazen midenin halini. Bir yere misafirliğe gidiyorsunuz. Bunu şu veya bu adam da yapıyor. Şu cemaat ehli bu cemaat ehli de yapıyor maalesef diyeyim. Önce çorba geliyor. Sonra pilav geliyor. Sonra sulu yemek, sonra katı yemek, sonra bilmem ne, sonra salatası, sonra cacığı, sonra tatlısı, sonra falanın, sonra sütlacı, sonra Aman ya Rabbim ya midenin halini düşünüyorum eyvah diyorum ya mide bitti. Şimdi bu noktadan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam karnı acıkmadan yemezmiş kıymetli dinleyiciler. Ve karnınız iyice acıkmadan yemeye oturmayın tam doymadan da kalkın buyururmuş. Tam doymadan kalkın. Bu biraz tabi babayitlik isteyen bir iş. Hele biraz açsanız yemekler de güzelse. Tam doymadan kalkma işte o Efendimizin sünnet sevabını kazandırır insana. Bir diğer husus güzel kokunar sününürdü. Şimdi tabi zamana bakıyorum ben bunların her birisi ayrı ayrı sohbet mevzuu. Güzel kokular, sür, kokular sürünürdü diyor. Birçok yerde de arz ettim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki cemaate veya camiye geldiğiniz zaman soğan veya sarımsak yemeyin. Şimdi vatandaş hele hele yaz akşamları, kışta olur da. Yemeği yemiş, soğanlı sarımsaklı, camiye yasın namazını kılmaya gelmiş. Şahit olduğum bir iki şahıs misal de var. Ona istinaden ifade ediyorum bunu. Paslı kadar adam emekli olmuş bir tanesi. Sonrasında namaza başlamış, niyetlenmiş. Ya ben de şu yasın namazında camiye gideyim de hocanın arkasında namaz kılayım demiş. Hani derler ya şeytana kef gerek diye. Tam da bu vatandaş o soğan veya sarımsak yiyip de gelen adamın yanına düşüyor. Onun kokusundan adam bitap düşüyor zaten bir daha. Ne camiye gelesi kalıyor ne de cemaate gelesi kalıyor. Şimdi değerli dinleyiciler bakın. Efendimizin her sözünün altında bir hikmet var. Onu biz emir telakki etmeliyiz. Gelme kardeşim. Bir cemaatı rahatsız edeceksen İlla da soğan sarımsak yiyorum, yiyeceğim diyeceksen o gün camiye gelme ya. Senin diğer insanları rahatsız etmeye, Efendimiz'in sözüne karşı muhalefet etmeye hakkın yok ki. Hani mevzunun başında dedik ya, hem seviyorum diyeceksin hem de dinlemeyeceksin, uymayacaksın, ittiba etmeyeceksin. İşte bunun için Efendimiz güzel kokular sürünürdü diyor. Güzel koku. Mesela bir ifadede daha bulunayım ama taziye yerlerinde, cenaze için gidilen taziye yerlerinde bakıyorsunuz ki ortada böyle tepsiler içerisinde sigaralar var. Oraya bir giriyorsunuz aman Allah'ım ya sanki tren bacasından şey çıkıyor böyle herkes sigara içiyor koru halinde. Şimdi kıymetli dinleyiciler bakın. Melekler güzel kokulu yerlere gelirler. Taze yerlerinde Kur'an okunuyor, sohbet ediliyor. O rahmete giden, rahmetliye kadın veya erkek fatihalar okulup dualar ediniyor. Şimdi orada o sigaranın kokusu meleklerin gelmesine manidir. Çünkü melekler pis kokulu olan yere gelmezler. İşte biz mümkün olduğu kadar cemaatta, topluluk olan yerlerde, Mümkün olduğu kadar böyle meleklerin gelmesine mani olan sebepleri ortadan kaldırmamız lazım. İşte Efendimiz güzel koku sürünürdü diye ifade ediliyor. Bir diğer husus misafire ikram etmeyi severdi. Allah'a ve kıyamet gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin buyurmuştu. Tabi burada misafire ikram etmeyi severdi derken kendisinde olmadığı halde Sırf misafire ikram etmiş olmak için de Belli bir külfet altına da girmezdi Efendimiz Yani elinde avucunda ne varsa onu misafirin önüne takdim ederdi Misafirine ikram etmeyi severdi Tabi misafir deyince misafirin de belli ölçüleri var Üç günden sonrası zannediyorum misafirlik hükmünden çıkıyor Onun fıkıh durumunu bilmiyorum ben Onu yine fıkıh kitaplarına bakmak lazım Ama misafire ikram etmeyi severdi Efendimiz Allah'a ve kıyamet gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin buyurmuştu. Bir diğer husus hasta ziyaretini ihmal etmezdi. Hasta ziyaretini ihmal etmezdi. Şimdi burada hasta derken de tabi nasrettin Hoca merkepten düşmüş. Herkes başına üşüşmüş hocanın. Nasrettin Hoca dönmüş demiş ki içinizde merkepten düşen var mı? ''Hayırdır hoca?'' demişler. ''Benim halimden o anlar.'' demiş. Şimdi hasta ziyareti, Efendimiz'in hasta ziyaretiyle ilgili çok güzel hadis-i şerifleri var. İleride sizlere arz ederim bunu. Ama hasta ziyareti kısa olmalı. Uzun uzun oturup orada muhabbet etmemeli. Siyaset konuşmamalı, politika konuşmamalı. Kısa geçmiş olsun demeli. Hastaya dua etmeli. Hastanın da duası alınıp gidilmeli. Hatta, hatta bakın kıymetli dinleyiciler. Eğer ki o hasta ziyaret edilmesi noktasında rahatsız edilmiş olunuyorsa doktorlar fazla ziyaretçi olmamasını tavsiye ediyorlarsa hasta sahibi aranmalı bence böyle eğer mahsuru yoksa hasta açısından da eğer bir beisi yoksa bir gelip hastanıza bir geçmiş olsun demek istiyoruz diyerek de bir müsaade istenilmeli bence. Bu noktadan hasta ziyareti hakikaten Efendimizin beşaret ettiği müjdelediği çok sevaplı böyle çok böyle güzel neticeler verdiren güzel sevaplarla insanı donatan bir husus. Efendimiz zengin demeden fakir demeden varlıklı demeden varlıksız demeden yetkili yetkisiz demeden garip cahil alim demeden Efendimiz hasta ziyaretini ihmal etmezmiş. Cenaze namazlarına katılırdı diyor. Burada bir ara vereceğim. Çünkü açıklamalara girince biraz vakit geçmiş. Şimdi gördüm ben de. Cenaze namazlarına katılırdı. Şimdi burada bir hususu daha ifade etmek istiyorum. Bazı cenaze namazlarına bakıyorsunuz. Kuyruklar uzun uzun arabalarla cenaze götürülüyor. Bazı cenazelere de bakıyorsunuz hiç kimse yok anlıyorsunuz ki birisi çok varlıklı öbürü de çok garip şimdi değerli müminler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde bir mümin bir müminin cenaze namazına katılırsa kılarsa ona bir kiratlık sevap vardır buyurur kabristana gidip defin işlerinde orada bulunur kabristanda olursa ona da iki kiratlık sevap vardır Kirat nedir ya Rasulullah diye sorduklarında bir kirat bir Uhud'dan daha büyüktür buyurur Allah Resulü. Bir müminin cenaze namazının kılınması diğer müminlerin üzerine farz-ı Diyelim ki bir insanımız, bir kardeşimiz, bir ablamız vefat etti. Cenaze namazının kılınması bütün anteplerin üzerine vazife. Ancak farz-ı dedik ya bir grup cemaat o vazifeyi ifa ederse Antep'teki bütün Müslümanların üzerinden o vazife sakıt oluyor, düşüyor. Bunun için maalesef diyeyim ben, cemaat ehli cemaat dışı, tarikat ehli tarikat dışı, falan ahli filan ahli. Bunu gayet açık ve net ifade ediyorum. Zengin oldu mu, varlıklı oldu mu, malı mülkü oldu mu, şan şöhret sahibi oldu mu, yetki sahibi, rütbe sahibi oldu mu, millet koşa koşa camiye gidiyor, namazını kılıyor. Aman Allah'ım daha mezarlıkta defin işlerin bitmeden hatim yapılıp getirilip hatim duası ediliyor. Ama bir işçi, bir çöpçü, bir bekçi, bir garip benim gibi böyle birisi de oldu mu? Lan bakıyorum ya. Ya Yasin okuyacak bir hoca bulamıyorsun. Aman Allah'ım ya. Ya bu da Müslüman ha. Yani bu da la ilahe illallah Muhammed Resulullah dedi ya. Bu da bizim maalesef acı bir yönümüz kıymetli diniciler. Onun için ben acizane Böyle bazen garip bir insan gördüm. Hussi gidiyorum taziyesine. Kur'an okuyorum, sohbet ediyorum. Cenaze namazına gitmeye çalışıyorum. Bu konuda da Efendimiz ayırt etmezdi. Fakiri ayırt etmezdi, zengini ayırt etmezdi. Zaten Efendimizin çevresindekilere bakın. Bilal-ı Kabeşi azatlı bir köleydi bakın. Ya herhalde diyorum ben. Şu günümüzün insanları. Efendimizin döneminde olsaydı Bilal-ı Kabeşi'nin yüzüne bakan kimse olmazdı ya. Zaten azatlı bir köleydi. Köle yani, köle. Hazreti Ebubekir Efendimiz gidiyor, sahibinden satın alıyor, azat ediyor. Köle. Kölenin yüzüne niye bakılırsın ki? Ne parası var, ne pulu var. Ne makamı var, ne şanı var, ne şöhreti var. "Devam etsin köleliğine." derdi. Ama değil ki. Efendimiz, "Bak, etrafında Ammar bin Yasir. Annesi, babası şehit edildiğinde onları koruyacak kimseleri yok. Sümeyye annemizin işte bir bacağından bir deve, bir bacağından bir deve ayırılıp parçalanmıyor mu? de edilmiyor mu? Efendimiz fakirlerle oturup kalkardı. Yok öyle ya. Bakıyorsunuz bazı insanlara yemekhanelerini ayırıyor insanlar. Olur mu böyle bir şey Allah aşkına ya. Ben otururum işçimle beraber yemek yerim. Ben otururum fakir bir insanla aynı sofrayı paylaşırım. Böyle bir ayrılık ayrılık yok Allah aşkına. Ne Efendimiz de ne Efendimiz'in asabında, ne halifelerde, ne onun izinde giden evliyalarda, alimlerde böyle bir yok sınıf ayrımı. Oturacaksın, fakirle de yiyeceksin. İşçiyle de yiyeceksin. Kimsesizle de oturup, köleyle beraber yemek yiyeceksin. İşte Efendimiz'in müezzini Bilal-ı Habeşi. Çoğu zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Bilal Efendimiz'e ezan okumasını söyler, emreder. Erihne ya Bilal. Hele bir ezan oku da bizi rahatlat ya Bilal dermiş. Onun için değerli müminler mal, mülk, makam hangisinin sahibi olursak olalım. Eğer bu sahip olduğumuz dünyevi değerler biz La İlahe İllallah Muhammeden Resulullah diyen insanları diğer insanlardan farklı bir vaziyette tutuyorsa bunun altını çizeyim bu bana ait bir ifade. O insan oturup imanını bir gözden geçirmesi lazım. Üstünlük ancak Allah'a takva iledir diyor. Evet. Onun için Efendimiz cenaze namazlarına katılırdı ama cenaze namazına katılırken cenazenin ayırt etmezdi. Fakiri, zengini, garibi, asili fark etmezdi. Ayırt etmezdi. Herkesin cenaze namazına katılırdı diyor. Tabi bu ifadelerimden dolayı da bir takım insanları üzdüysem haklarını bana helal etsinler. Mümin, müminin hatasını söylemeli, ikaz etmeli. Bizim hatamızı bizim yüzümüze söyleyen bizim gerçek dostumuzdur. Hatamızı söylemeyen gerçek dostumuz değildir. Bu noktadan da ben bunu belli bir camianın veya belli gruplara girip çıkan, belli insanların içerisine girip çıkan ve bu meseleyi Arzasını gören bir kardeşiniz olarak ifade ediyorum. Bu konuda nefsi ikna edecek. Nefsimize ağır bile gelse bu konuda nefsimizi ikna edip Efendimizin yapmış olduğu bu hareketi kendi hayatımıza tatbik edeceğiz inşallah. İşte sizlerle bir ilahi veya ezgi arasından sonra ikinci bölümde tekrar bir arada olacağız kıymetli dinleyiciler. Altyazı hat polup oldu. Hal ve hareketleri sünnet eseniyesini anlatmaya devam ediyoruz. Bir diğer husus ırkçılık yapanları sevmez de diyor efendimiz. ırkçılık yapanları sevmezdi. Şimdi değerli müminler, değerli dinleyiciler, herkes bir milletten gelmiştir. Birisi Kanadalıdır. Birisi Almandır. Birisi İngilizdir. Veya şu Türkiye içerisinde geliyorum, birisi Laz'dır, birisi Çerkez'dir, birisi Çeçen'dir, öbürüsü Türktür, öbürüsü Kürt'tür. Neyse, kimisi Doğulu, kimisi Güneydoğulu, herkes bir milletten gelmiş olabilir. Şimdi şunu öncelikle arz edeyim, herhangi bir milletten gelme bir insana ait bir şey değildir. Yani ben Türk olarak geleyim dediğim için Türk olmadım. Allah beni böyle bir ülkede böyle bir annenin babanın evladı yaptı böyle oldu. Öbürü bir Kürt aileden doğdu o da Kürt oldu. Öbürü Laz bir anne babadan dünyaya geldi Laz oldu öbürü Çerkez oldu. Şimdi bu noktadan bu husus hiçbir zaman bir ırkın diğer ırka üstünlüğü noktasında bu hususu oradan kaldırıyor. Çünkü neden? Biz isteyerek o işi elde etmedik ki. Ben isteyerek Türkiye'de doğmadım ki. Öbürü istemeyerek Almanya'da doğmadı ki. Bunun için üstünlük ancak Allah'a takvayla. Ve Efendimiz zaten Arap yarımadasında bakın gelip o veda hutbesindeki ifadede de Yaşantısında da bu ırkçılığı meydandan kaldırmış. Hiçbir ırkın diğer bir ırka üstünlüğü yok. Ha bu demek değildir ki ben ırkımı inkar edeceğim. Hayır. Ben ırkımı ifade ederim ama benim bu hususiyetim başka insanların üzerinde bir üstünlük taslamama sebep olamaz. Yani ben bir milliyetçiyimdir. Ülkemi seviyorumdur. Milletimi seviyorumdur. Değişik programlarla Osmanlı'yı ifade ederim. Osmanlı'yı met ederim. Ayrı bir şey. Ama benim Osmanlı olmam, Türk olmam başka insanlara karşı kendimi üstün görmeye sebep olamaz kıymetli dinleyiciler. Görüyoruz işte. Bir Türk dünya bedel. Nasıl bir Türk dünya bedel? Göreyim bakalım. İşte şimdi 25-30 milyon Türk bir meselenin üstesinden gelemiyor. Batı kapılarında dolar dilenciliği, euro dilenciliği yapıyoruz. Nasıl bir bedelmiş bu? Eğer bir insanda iman varsa, iman insanı insan eder, belki de sultan eder diyor. Ama imansız bir insan canavarlaşır, hayvan halini alır. İman hem nurdur hem kuvvettir. Hakiki imanı elde eden adam, kainata meydan okuyabilir diyor Üstad Hazretleri. Şimdi, burada bu meseleyi, karıştırmamanız ifadesiyle altını çizmekle bir husu daha ifade edeyim Efendimiz ırçılık yapmazdı. Irkçılık yapanları sevmezdi ama bunu da derken ben hiçbir zaman insanların kendi milletini reddetmesini de tavsiye etmiyorum salıklamıyorum. Öyle bir şey yok. Hani bir şeyde Allah'ımız bir diyor İhlas Risalesi'nde, kitabımız bir, kıblemiz bir, peygamberimiz bir, dinimiz bir. Bu kadar birbirler içerisinde birisi Türk olmuş, birisi Kürt olmuş. Ne ifade eder Allah aşkına ya? Daha önceki sohbetlerimde ifade etmiştim. Bir doktor arkadaşım, bir abim beni bir hastanenin yoğun bakım yerini gezdirmişti. Orada hastalara ki bu bir devlete ait bir kurumdu, özel bir hastane değil bakın orada yapılan hastalara o ilgi, o alaka, o hizmet, o yardım, o tedavi, inan beni çok duygulandırdı. Allah bize böyle bir ülkeyi nasip etmiş. Bayrakların dalgalandığı, Akif demiyor mu? Dalgalan sen de, şafaklar gibi ey şanlı hilal. Ezanların okunduğu bir ülkede yaşıyoruz. Böyle bir ülkeye sahip olmak, ...böyle bir ülkenin içerisinde bulunmak... ...Allah'ın çok büyük bir nimeti kıymetlidir niçiler. 1995'li yıllarda, 96 yıllarda bakın... ...Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan'ı... ...gezen bir kardeşiniz olarak... ...oralarda şunu duyduk... ...hele hele Kırgız'da, Tacik'te... ...Tacikistan'a gidip gelen bir kardeşimizden de çok dinlemişizdir. Akşam arabayı bırakıyorsun... Sabah geldiğinde araba takozların üzerinde tekerler sökülmüş. Araba yerinde yok. Ama en azından emniyetiyle, şunuyla bunuyla, her yönüyle, bir hususun olduğu bir ülkedeyiz. Onun için biz, bu ülkenin güçlenmesi adına elimizden geleni yapacak, bu ülkenin tekrar ayağa kalkması adına, hiç unutmuyorum yıllar önce, lise, lise, tahsilim sırasında bir dergide şöyle bir resim karikatür görmüştüm. Yerde yatan bir aslan tüyleri uçuşuyor böyle rüzgarda vuruyor vuu diye. O aslanın başında da onlarca insan var. İnsanların üzerinde işte Amerika yazıyor, İngiltere yazıyor, Rusya yazıyor, İtalya yazıyor, Fransa yazıyor, Almanya yazıyor. O insanlar böyle o tüylerin uçuşmasıyla hepsi korkuyor, çekiliyor. O arslanın üzerinde de Osmanlı yazıyor. Evet kıymetli dinleyiciler bir dönem bütün alemi İslam'a baş olmuş ve dünyaya adaleti yaymaya çalışmış. Ezanı Muhammedî'yi her tarafta okutturmuş. Bir ecdadın torunu olmakla iftihar ediyorum. Ve o ruhun, o şuurun tekrar dirilmesi adına da dua edenlerdenim ama bu husus hiçbir zaman benim azılı bir ırkçı olmama da sebebiyet veremez, vermemeli vermez de zaten iman olmadıktan sonra Türklüğün bir ifadesi var mı ya iman insanı can yani bir insanın ruhu neyse, ruhu çıktığı zaman o insan ölü bir hal alıyorsa ister Türk olun ister Kürt olun, ister asil bilmem ne olun, iman olmadıktan sonra cansız bir vücut gibisiniz siz Evet, Efendimiz ırçılık yapanları sevmezdi. Bunun için de hiçbir ırka mensup bir kardeşimin başka bir ırka mensup kardeşimi insanı hor hakir görmesini ben kabul edemiyorum. Edemem de. Edilecek bir şey de değil. O insan çünkü onu isteyerek almadı ki. Bunu sohbetin ilk bölümünde arz ettiğim fakirlik zenginlik meselesinde de düşünebilirsiniz. Diyelim ki bir çöpçü, bir bekçi, fakir, bir işçi, bir kapıcı isteyerek mi kapıcı oldu? Yapacak başka bir işi kalmadığından dolayı bari çoluk çocuğuma helal bir şey yedireyim. Geçimini temin edeyim diye gitti onu yaptı. Şimdi hiçbir insan, hiçbir zengin veya mal mülk sahibi onu hor hakir göremez. Niçin? Ne insanın zenginliği kendisinden ne de öbür insanın fakirliği ondan. Allah öyle takdir etmiş. Herkesi bir şeyle imtihan ediyor. Zenginlik bir imtihan. Fakirlik de bir imtihan. Efendimiz buyurmuyor mu onun için? Allah'ım azdıracak zenginlikten, isyan ettirecek fakirlikten sana sığınırım. Evet kıymetli dinleyiciler. Irkçılık yapanları sevmezdi Efendimiz. Bir diğer husus namazları cemaatle kılardı. Şimdi geçenlerde... Epey oldu. Bir sitede bir abiyi ziyarete gittim. Ezan okundu. Abi hadi camiye gidelim. O sitede bir cami yapmış yaptırmışlar. Hayırsever Müslümanlar. O iş yerinde bulunduğum abimiz dedi ki ya hocam işte biz burada şimdi abdest alalım. Sen yukarıda bize bir imam olursun. Cemaatle namaz kılarsın. E abi dedim bu camileri mescitleri boşa yapmışlar o zaman. Söyleyelim kapasınlar herkes iş yerinde cemaat yapsın değil ki kıymetli dinleyiciler ben kalktım camiye gittim tabi bunun için kendi bulunduğum iş merkezinde de ezan okunuyor bakıyorum ben olabilir hani illa her insan her insanı sevecek diye bir kayda yok mümin mümini sevmeli ama sevmeye ne yapalım şimdi yani zorla sev, sevdirmek elimizde değil ki Allah sevdirirse sever fakat adam bakıyorum gelmiyor ya Namaza gelmiyor, namaz kıldığını bildiğim halde. Niye? Adam kendi iş yerine bir mescit yapmış, orada namazı kılıyormuş. Yok ki böyle bir hadise ya. Yani cami cam eden manasında, müminler oraya gelecek. Müminlerin orada kalbinden kalbine bir irtibat, bir diyalog, bir ısınma, bir muhabbet meydana gelecek. Ve orada insan iş yerinden camisine, evinden camisine... ...adım attığı her adımda sevap kazanacak. Günahları dökülecek, mertebesi yükselecek. Onun için Efendimiz hep namazları cemaatle kılardı. Bir diğer husus hep hayrı tavsiye ederdi. Bir diğeri yemekten önce ve sonra ellerini yıkardı. Bu da Efendimizin bir sünneti. Yemeğin bereketindendir diyor Efendimiz... Yemekten önce ve sonra Allah Resulü ellerini yıkarmış. Bir diğer husus, elbisesini sağdan giyerdi. Giyerken sağdan başlamış giymeye. Bir diğer husus, alışverişte sağ elini kullanırdı. Şimdi belki solak olan insanımız diyecek ki, ya biz ne yapacağız? Birkaç gün önce bir kolunda kırık meydana gelen bir elinde bir kardeşimizle beraberdik tabi sağ eli bu vatandaş top oynarken e, böyle UEFA kupasını alacak herhalde ki böyle bir kurtarışa geçiyor. Top değince deyince elinde bir iki kırık meydana geliyor. alçı alıyorlar. Üç gün içinde diyor abi diyor alıştım diyor. Sol elden yemeği. Onun için de diyor ben şimdi ya ben sağdan yapamıyorum diyenleri kabul etmiyorum. Ben üç günde alıştım soldan yemeği diyor. Sağ eli zaten alçıda bağlı boynuna. Şimdi bu noktadan kıymetli dinciler olabilir sol elimizde yazıyor olabiliriz iyi olabiliriz ama benim efendim sağla yermiş ben de sağla yemem lazım deyip insan samimi bir niyetle aşkla şevkle istekle bu işi başarabilir ama her şeye rağmen olmuyorsa diyeceğimiz bir şey yok farz değil çünkü ama efendimiz elbisesini sağdan giyermiş Alışverişte sağ elini kullanırmış. Bir diğer husus ölmüş kişileri hayırla yad ederdi. Ha, şimdi bir önemli bir mesele daha. Efendimiz asabıyla otururken oradan bir cenaze geçer. Herkes onun iyi bir insanından bahis eder. <gülüyor> Efendimiz buyurur ki vacip oldu. Sonrasında başka birisi geçer oradan başka bir cenaze. Onun da kötü şerli bir insan olduğundan bahsedilir. Efendimiz yine vacip oldu buyurur. Orada bulunan ashabdan birisi der ki ''Ya Resulallah, öncekinin iyiliklerinden bahsedildi, ona vacip oldu.'' buyurdunuz. Sonrakinin de kötülüklerinden bahsedildi, ona da vacip oldu. buyurdunuz. Hikmeti nedir ya Resulallah? Sizler Allah'ın yeryüzündeki şahitlerisiniz. Öncekinin iyiliğinden bahsettiniz, ona cennet vacip oldu. Sonrakinin de kötülüklerinden bahsettiniz, ona da cehennem vacip oldu. buyurur. Onun için ölülerinizi, geçmişlerinizi hayırla yad ediniz.'' Emri sudur eder Allah Resulü'nün o mübarek dudaklarından. Onun için ölmüş kişileri hayırla yad ederdi. Biz de ölmüş kişilerimizi annelerimiz varsa babalarımız varsa dedelerimiz, ninelerimiz, dayılarımız neyse kim olursa olsun hayırla yad edeceğiz. Kötü şeylerini yanlışlarını ifade etmeyecek, dillendirmeyecek çocuklarımızın yanında seslendirmeyeceğiz. Çünkü onun bize kazandıracağı hiçbir şey yok. Bir dönem bakın şu ülkede falanın filanın arkasında konuşmak sanki bir ibadetmiş gibi insanlar o noktada konuşmayı kendilerine böyle bir şey zannetti. Bir maharet böyle bir işmiş gibi o bir mertlikmiş gibi değil ki kardeşim ya. Ölülerin arkasından konuşmak bize düşmedi ki. Efendimiz yapmamış ki. Hani insan otursa akşamdan sabaha kadar bakın şeytana lanet etse şeytan senin üzerine Allah'ın laneti olsun olsun olsun olsun sabaha kadar şeytana lanet ettiniz. Bir sevap ya alırsınız ya almazsınız kıymetli dinleyiciler ama onun yerine bir defa la ilahe illallah Muhammedur Resulullah deseniz bir defa. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ahli seyyidina Muhammed deseniz yüzlerce sevap alırsınız. Onun için falan filanın kirli çıkalarını dökmek bize bir vazife değil. Bize kazandıracak bir şey de yok. Ne olursa olsun. Biz kendi işimize bakalım ya. Efendimiz ölmüş kişilere hayırla yad ederdi. Yemeğin sonunda şükrederdi. Evet yemeğin sonunda Efendimiz şükrederdi. Tabi bizim günümüzde yemek duaları var. Bazen ben böyle çok yemek duasını beceremem ama yemek duasını bilmedim mi Allah Allah diyorlar. Ya bu nasıl oluyor bu iş? Ha, başka zaman belki yarım saat, bir saat bir buçuk saat dua ederim ayrı bir mesele ama yemek duası farz değil. Ama işte nimeti celilullah, bereketi halilullah falan filan böyle bizim halkta da güzel bir böyle bu şükür çoğaltılmış, süslendirilmiş fakat Efendimiz, yemek sonunda şükrederdi. <gülüyor> Hiçbir şey bilmiyorsanız, ''Elhamdülillahi Rabbil Alemin'' En güzel şükür, en güzel dua. Ben bazen, illa yemek duasını sen yap deyince, ''Elhamdülillahi Rabbil Alemin'' diyorum, Fatiha'yı çekiyorum. Tabi bu arada bir şey daha arz edeyim. Fatiha demek de bir farz değil. Hani Hayrettin Karaman hocamız, şehrimize teşrif ettiğinde ben bulunamadım bu usta da üzerinde durmuş demiş ki ya böyle bir şey yok peki el fatiha diyeceklerine el bakara deselerdi ne yapacaktınız ya bu da ayrı bir husus. bunun için elhamdülillahi rabbil alemin demek fatiha da bir dua bu iki duayı birleştirme manasında ahsen güzel bir şey olabilir ama illa olacak diye de bir şey yok siz şükür babında elhamdülillahi rabbil alemin diyebilirsiniz buna derken de size latife olsun diye bir şey arz edeyim Müfettiş gelmiş, öğrencilere teftiş ediyor okulda. Birisini kaldırmış din dersinde. Evladım senin adın ne demiş. İşte o da demiş ki Kevser öğretmenim. Oku bakayım Kevser suresini. Öbürüne gelmiş. Senin adın ne evladım. Efendim. E, Yok düzeltiyorum. E, senin adın ne? efendim demiş benim adım Yasin ama bana kısaca Kevser derler demiş çünkü Yasin dese ona da Yasin suresini okutturacak ya belki tam hatırlayamadım bu noktadan yemeğin sonunda Elhamdülillah deyince Elhamdülillahi Alemin deyince şükredince o nimetlerin verilen tarafından verildiğine şükür bir diğer husus insanlara hediye verir ve hediyelerini kabul ederdi evet insanlara hediye verir ve hediyelerini kabul ederdi. Şimdi değerli dinleyiciler bu hediye meselesi günümüzde biraz ifrat da tefrite kaçılmış bir nokta olarak görüyorum. Hediyeleşme bir mal mübadelesi mal değişimi değil. İnsanlar hacca gidiyor. İnsanlar umreye gidiyor. İnsanlar taziyeye gidiyor. Gittiği yere olabilir ben daha önce de arz ettim. Adam taze evinde bakıyorum elinde bir kağıt, defter, kalem yazıyor. Ne? Kimden ne gelmiş Allah Allah. Bir gün sordum ne yapacaksın kardeşim sen niye yazıyorsun bunu? E ben bunu yazıyorum ki yarın onun da bir cenaze sorunca biz de ona göndereceğiz. Yok öyle bir şey ya. Adam umreden haçtan geliyor. Götüren adam bir hediye götürüyor. Haçtan umreden gelen adam da o hediyeye mukabele için onun değerinde bir hediye veriyor. Hediye demek, bakın karşılık beklenmeden verilen şey demek. Karşılık bekliyorsanız olmaz o iş. Hele hele bazen de hediye olmayınca insanlar birbirini ziyarete gitmiyor. Allah Allah enteresan bir şey. Hiç kabul edilecek şey değil kıymetli dinleyiciler. Bir gün yaşadığım bir hadise bir yere gideceğiz haçtan gelen birisini e deniliyor ki ya hediyemiz yok onun için gitmeyelim. Yahu hediye bir müminin bir mümini ziyaretine mani oluyorsa o artık hediye olmaktan çıkmıştır o. O başka bir şeydir artık o. O ortadan kaldırılması gereken bir şeydir. Onun için hediye beklenilmez. Hediye gelmeyince üzülünmez, kırılınmaz. Hediye karşılıksız yapılır. Hediyenin karşılığında illa bir şey de ben vereceğim denilmez. Ama o kardeşim bana bir hediye vermiş. Ben de buna başka bir zamanda bir hediye vereyim. O ayrı bir şey. O ahsendir, güzeldir. Ama hediye, Efendimiz'in insanlara hediye verir ve hediyelerini kabul ederdi. Bir diğer husus, insanların en mütebessimiydi. Benim gibi asık suratlı değilmiş. Yüzüne bakan onu devamı tebessüm eder görülmüş. İnsanların en mütebessimiydi Efendimiz. İnsanlara latife yapardı, bir diğer hususu. İnsanlara latife yapardı. Ben tabii mevzu e, hep böyle... İzah gerektirecek bir mevzu ama Vakit bitti Ben de böyle kısa kısa geçiyorum Ondan asla kaba bir söz Duyulmamıştı Efendimizden Bazen bakıyorsun Adam bağırıyor Hop hop felan Arkadaş ya Efendimizin o güzel dudaklarından Kaba bir söz sinli kaflı bir söz insanı tahkir edecek Aşağılayacak bir söz südür olmamış Kıymetli dinleyiciler Temizliğe çok önem verirdi. İşçinin emeğinin karşılığını hemen verirdi. İşçinin ücretini anının teri kurumadan veriniz buyurmuştur. Esnaflara dürüst olmayı tavsiye ederdi. Komşu ilişkilerinde çok hassastı. Evleneceklere yardım ederdi. Hazreti Ömer radıyallahu an adaleti ondan öğrenmişti. Ben kral değilim derdi karşısında titreyen bir adama ''Korkma ben kral değilim.'' ''Kureyş'ten kuru ekmek yiyen kadının oğluyum.'' demişti. Hayvanlara iyi bakılmasını ister aşırı yük yüklemeyi yasaklardı. İyilikleri asla unutmazdı. Ayıpları yüze vurmazdı. Aksi bilinmedikçe hüsnü zan yapardı. Başkası hakkında bana kötü bilgi getirmeyin. Ben yanınıza hakkınızda iyi düşünerek selim bir kalple gelmek isterim.'' buyurarak hüsnü esas olduğunu belirtmişti. Allah Resulü'nün hayatında istikrar önemli bir yer tutar. İbadetlerin en hayırlısı az da olsa devamlı olanıdır buyurmuştu. Adam bakıyorum ben daha önce işte alkolik bir hayat var. Namazsız niyansız sonradan birileri bir cemaat ehli bir tarikat ehli vesile oluyor. Bakıyorsun adam bir ay son sürat Allah. Namaza böyle sarıksız girmiyor, bilmem ne etmiyor. Sakal uzatıyor aman yarabbim. İki ay sonra görüyorsun adamda ne sakal kalmış, ne sarık kalmış, ne saç kalmış. Ya hayırdır. Yani şimdi bu noktadan değerli müminler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en hayırlı amel az ve devamlı olanıdır buyuruyor ya. Bunun için eğer iki ay çok hızlı bir din yaşayacaksınız, sonrasında da her şeyden el tek değil yani bakın. Bunun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında istikrar önemli bir yer tutar. ''İbadetlerin en hayırlısı az da olsa devamlı olanıdır.'' buyurmuştu. ''Her konuda güvenilir bir insandı. Dürüst ve güvenilir tüccar, kıyamette peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraber olarak diriltilecektir.'' buyurmuştu. Asabının hal ve hatırını sorardı. asabını ziyaret ederdi. ''Zengin, fakir ayırt etmeksizin, garip veya kimsesiz ayırt etmeksizin.'' asabını ziyaret ederdi. Bugün peygamber makamında olan insanlar olarak cemaatın veya cemaatların veya tarikatların, derneklerin, grupların işin önünde olan insanlar olarak onlara sesleniyorum ve hepimize sesleniyorum. Garip olsun, fakir olsun, zengin olsun ayırt etmeden mümin kardeşlerimizi ziyaret edelim. Ziyaret mevzuunda da kimseyi ayırt etmeyelim değerli dinleyiciler. Evet asabının hal ve hatırını sorardı. Çok nazikti kimseyi rahatsız etmezdi. Herkese iltifat ederdi. Dişlerin bakımına önem verirdi. Hatta size zor gelmeyeceğini bilsem misva emrederdim buyurmuştu. İlim öğrenenlere destek verirdi. Evlenenleri tebrik ederdi. İşkenceye hiçbir mazeret olamaz derdi. Allah Resulü savaş halinde bile kadın ve çocukların öldürülmesini hatta ölünün cesedine bile eziyeti yasaklamıştı. Allah Resulü yatmadan önce avuçlarını birbirine birleştirir, ihlas yani kulhu, felak ve nas yani kul euzubirabbil felak kul euzubirabbin nas surelerini okur. Sonra da başından başlayarak mübarek vücudunu meshederdi. Asabıyla tokalaştığında karşısındaki elini çekmedikçe kendisi çekmezdi. Kapçırdığında eliyle ağzını kapatırdı. Sohbetleri insanları usandıracak kadar uzun değildi. Benim yaptığım gibi diyorum. Sohbetin de sonuna geldik. Evet şimdi Efendimizle ilgili bir şiire geçmek istiyorum. Kıymetli dinleyiciler. Ruhum sana aşık. Sana hayrandır efendim. Bir ben değil... Âlem sana kurbandır efendim. İcramu felek lehu kalem mest nigahım didarına aşık Ulu Yezdandır efendim. Mahşerde nبيler bile senden medet ister. Rahmet diyen alemlere Rahmandır efendim. Ta arşa çıkar her gece aşıkların ahı. Medheyleyen ahlakını Kur'an'dır efendim. Aşkınla buhurdan gibi tütmekte bu kalbim. Sensiz bana cennet bile hicrandır efendim. Doğ kalbime bir lahzacık ey nuri dilara. Nurin ki gönül derdime dermandır efendim. de senin bağrı yanık aşı kızarın. Feryadı bütün ateşi suzandır efendim. Kıtmiriniz ey şahı usul, koma kapından asilere lütfun yüce fermandır efendim.